O beş vakit namaz farzdır. Mecbursun onu yapmaya. Kulluk vazifen senin. Fakat gece namazı Resulullah'a farz olan bir namaz vardır. Gece namazı. sana sünnettir Resulullah'a farzdır. Ona teheccüd derler.